Bismillahirrahmanirrahim. Celal'in tefsirinden Tien suresi. Suresi Tien. Mekke'de de Mekke'de de Medine'de azir olduğu söylenmiş sekiz ayet. Bismillahirrahmanirrahim ve Tien ve Zeytun Buna kasamat Kur'an ile deniyor. Cenab-ı imcil ve zeytin'e yemin ediyor. Ey el ve kurli yani ne evcibeli ne. iki tane yiyecek veya da iki daha şam her bir tane el ve ölü, yani tarafından da iki tane da orada da yiyecek olan şeyler bitiriliyor, yetişiyor manasına, gerçi olmaktadır. Aslında bir şeye dikkate çekmek için Allah yemin ediyor. Hani insan da hayatında yapar ya bir benzemem olsun diye, bak vallahi böyle. Vallahi bir şey diyor ki ağaç var, bir meyve var, bir sebze veya neyse. Şimdi Cenab-ı bazı şeyler yemin etmesindeki sebep, oradaki önemi, kıymeti, ehemmiyeti, değeri bildirmek, ona dikkatleri çekmek için Cenab-ı Hak bazı az şeylere yemin ediyor. İncil ve zeytine yemin olsun. Daha ne? Ve Turisi'nin ve Sina dağına da yemin olsun. Sina'da. O Sina'da ne? El-Cebolü'n-Nez'i öyle bir dağ ki kallaballahu ta'ala aleyhi olsa Allah'ın Hazreti Musa ile konuşmuş olduğu Turisi'yle. Hatta Hazreti Musa 600 yüz bin Yahudi'yi çölünden tik çöle götürülür. O çölde 40 yıl boyunca onlar orada kalıyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın ile Hazreti Musa'nın Tur Sina'daki konuşma macerası 40 gün orada 40 gün, 40 gece o konuşma macerası devam ediyor. Ve maalesefinle mübarek olan hasret-i aşk-ı mücmilati. Bu dağın özelliği derekli ibaret güzel ve aynı zamanda meyve verecek olan meyve veren ağaçların orada yeşermiş olmasından dolayı önem artırmış oluyor. Evet, bahanze bir belediye İşte bu emniyetli ve güvenli olan beldeye yemin olsun. Bu ne? Erdemli, amelin nasuhiha, fiha ceae ve ıslah. Hani insanların oraya geldiğinde eman ve eminliği, emniyet ve güven içerisinde olup selamet içerisinde olmuş olduğu o Beldeye, Mekke'ye yemin olsun ki. İşte demek ki Cenab-ı İncir ve Seyyidine, Tur-i ve o emin olan Bende'ye yani Mekke'ye bu dört şeye önemine bir daha dikkatimizi çekmek için Allah yemin ediyor. Ha. Bu girişten sonra lakat faraklı hem dam edatı, hem tak edatı. Hani yine gibi o da. Muhakkak ve elbette ki her insanı, biz insanı, yani hem cinsen, insan cinsini yarattırır. Fi tabvim, en güzel surette, en güzel görünümde yarattırır. Tavrimi sureti, yani görünümünü güzelleştirmek suretiyle en güzel şekilde biz o insanı yarattı. Yani en güzel model en güzel, modern olarak da biz insanı yarattık. فُمَّا رَدَلْنَغْفِيَ بَعْدِ اَفْرَادِ O insanların bir kısmını da kovduk, reddettik, attık. Nereye? أَسْفَلَسَافِي رَدَلْنَغْلَا أَسْفَلَسَافِي aşağılarının aşağısına. Bu nedir? كِنَا يَكُمْ عَنِ الْهَرَمِ وَالْطَعْفِي Bu şeyler de kinaye olabilir. Hani diyelim ki 20-30-40 yaşlarında bir insan dinç ve dinamik olduğunu düşün. Bir de 70-80 yaşına geldiğinde kibiklüm olduğu halini düşünüyor. Yani e, dağları ben yarattım diyebilen, dağları üstünden gidebilen ise normal oturduğu yerde kalkamıyor. Normal yolda, düz yolda yürüyemiyor. Yani bazen bu manada orada kinaye olarak kullanılır. Fevkus amel ümmini anzeveniş şebabi fevkur lehu ecruhu bi kavuli teala. Şimdi gençlik zamanındaki o güçlüğü gitmiş mu? ihtiyarlığında da o güçsüzlük yerine geçmiş oluyor. Yani bu halden bu hale de dönüştürdüğünü de Rabbimiz ifade etmiş oluyor. Esnere salih. Herkes böyle yo illa eyyan lakin enlezine amelun iman edenler ve amilus salihati salih ve iyi ameller işleyenler. Demir Alak suresinde de ona el aldıydı. Kur'an-ı Kerim'de sürekli iman edenler belirtilirken hemen arkasından bu amilus salihat. Salih amel işleyenler diye Cenab-ı Sali amel işleyenleri de özellikle belirtiyor. İşte ne olmuş onlara? <gülüyor> Bitmez ve tükenmez. Kesintisiz bir ücret ve ödül vardır onlar için. Yani maktuğum ilk kesin olay yok. Kesintisiz bir ecir ve ücret var. Ve bir hadisle biz a ki bir makane Yani mümin olan bir insan amelden güçsüzleşip ve iş yapamaz bir hale geldiği zaman Cenab-ı Hak ona ne yapar? Cenab-ı Hak ona yapmış olduğu amellerinin sevamını verir. Hatta şunu ifade edin: Hadiste var. Hadiste var. Eğer benim günmüş ihtiyarlarımız olmasaydı belaların üzerinize gibi gelirdi. Belaların üzerinize gibi gelirdi. لَوْنَشُّيُفُ رُكَعُوا رَسُولُّهَا لَاَيْمُونَ بَلَاوْ سَعْلُهَا Eğer bir dökülmüş ihtiyarlar olmasaydı ki buradaki mümin olan ihtiyar için onu ifade ediyor. Böylece o gençliğinde yapmış olduğu iyi salim amelini mükafatını yaş da yaşlılıkta görmüş oluyor. هاااا فَمَا يُكَدِّبُكَ اِنْجَا كَافِرُونَ Evet. Onlar için demek ki bitenmez, bitmez tükenmez kesintisiz bir ücret ve ödü vardır. Fem ayu kezdi müke bağlı Yani dini yalanladıktan sonra seni tekzip edenler, o yalanlayanlar ey yüce azîz, en Fem ayu kezdi seni yalanlayan şey nedir? Ey yüce ey bağlı. Yani ba bademalsu tere bil hadir insan bir ahsan suretin. Yani İnsan en güzel bir görünümde yaratıldıktan sonra فُمَّرَدْ لَهُ اِلَا اَلْزَلْ اُمِر۪ي Edale عَلَى قُدْرِتِ عَلَى الْبَعَاسِ Yani demek ki Allah seni güçlü halinden, güçlü halinden, güçsüz haline nasıl çeviriyor ise neden Allah seni öldükten sonra tekrar diriltmesin? İhtiyarlığından sonra Cenab-ı Hak seni öldürüp de neden tekrar diriltilmesin? Yani bu öldükten sonra tekrar dirilmeyi nasıl inkar ediyorsun? cezayı, mükafatı, ödülü bir din, bir ceza ilmesi bir bahsi velen sahibi yani şeyleri geçiyor maliki yevmiddin Allah ne Din gününü sahibi yani hesap gününün sahibidir yani böyle bir şey sen nasıl inkar edersin, yalanlarsın yani yani yani haşa Allah bunu yapamaz diyerekten sen Allah'a nasıl tekrar diriltme konusunda inkar edersin. Oysa en iyis bir Allah'ın ahkemin hakimi Allah hüküm etme en yüksek hükmedici güçlü kuvvetli hükmedici hakim pozisyonunda değil Yani hakimlik makamının en zirvesinde değil bilir o. Eyal-i Havver kaldığıyla hükmedenlerin en hükmedicisi ve hükmü bir bilgi cezaevi bu yapılan yalanlamadan dolayı da elbette bir ceza vermeye gücü yeterdir. <gülüyor> ve hadisim ben karar ben peyin ile ya kim karar sözünden sonuna kadar okursa fer yapur bela beladesin. Hani Allah demişti ya el İslam'da bir ahdemin hakimini. Bunu okuduğu zaman bir kişi sonunda beladesin. Evet ya Rabbi sen hakimlerin en hakimsin. hükmeticilerin en büyük hükmet ve en ve ise buna nedir? Şahidim. Yani ey Rabbim ben buna şahidim ki sen hakimlerin en hakimsin, hükmedicilerin en yüksek olaraktan hükmedicisi sensin diye söylesin diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, Tin Suresi bu şekilde. Anlaşılıyor değil mi? Anlaşılıyor var mı? Til suresi demek ki Cenab-ı Hakk'ın dört şeye kasem ediyor, yemin ediyor, dikkatlerimizi çekiyor. İnsanı cenabı en güzel surette yarattığı ama imanı kaybettiğinden dolayı en aşağı seviyeye düşkün ifade ediyor. Evet. evet. Suret-i Alem Neşrah, İnşirah suresi, mekkeye seman bu da Mekke'de nazik olmuş olup, sekiz ay. Bismillahirrahmanirrahim. Alem Neşrah. İstifhanu takbileye gül ey yani şarah açmadık mı? Yani açtık o manaya. Leke ya Muhammed, ey Muhammed açmadık mı? Yani açtık. Sadrake senin göğüsünü bin nübüvveti vahiyya, peygamberliğe ve onun dışındaki durumlara karşı senin göğüsünü aç, açmadık mı? Ve vallâne anke vizreke, senden vizri, yani Olumsuzluk olan şey ne varsa, günahlı, şiidi, olumsuzlukları senden söküp almadın mı? Hatatla, hatatla. Enedi, enkade, eskara zahre. Senin sırtında büyük bir yük oluşturan o yükü, o üzerindeki gücü, o, ağırlıkları almadın mı? Kaldırmadın mı? Mesela ayette bir ayet beş yerde geçer. Vela tezilu vazret, müzra Hiçbir kimsenin yapmış olduğu bir günah başkası yük vermez. Şimdi peygamberlik en ağır bir güç. İşte senin sırtındaki o en ağır bir yük olan peygamberlik gücünü senin sırtından kaldırmadık mı? Yani seni güçlendirmedik mi? Bu aslında Şeyma da mesela Efendimiz kardeşi Şeyma ile beraber Halime'nin yanında iken kardeşi Şeyma ile beraber Şeyma ile bağırarak içeriye giriyor. Anneye yetişiyor. Kardeşim Muhammed'e öldürüyor annebi diyor ki efendi de sırt üstü yatmış nefesine İşte orada Allah ona şak-ı sadır Göğüs, göğsünü yanıyor. Adeta güçlendiriyor. Hani kalp pilleri var ya güçlendirici. Kalp durduğu zaman pil devre giriyor. Adeta güçlendirici baklar bir derece peygamberliğin o ağır yüküne karşı hamur edici anju sanki yapılıyor. Anju sanki kalp pili takılıyor. Peygamberin iki günün ağırlığını taşıyabilecek bir güçlendirici, Efendimiz'e adeta katılmış oluyor. Yani bunu yapmadık mı? Ve hâzâki kavr-i taâlâ şunun gibi لِيَعْفَرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَنَّمَ مِنْدَنْ بِكَ Senin geçmiş olan tüm günahlarını mağfiret etmedik mi gibi yani. Yani geçmiş olan günahlarını da mağfiret ettik sözünde olduğu gibi. Evet. senin zikreni namını şanını adını yükseltmedik bir en tezkire de. maa zikritik ezani vel ithameti ve teşerüdi vel hutbeti ve hayliyâ değil mi ki kelime-i şanitte hutbede birçok yerde Allah'ın adıyla beraber ne yapıyoruz peyavar evimizde adını da zikrediyoruz bak ne oldu Allah'ın adının yanına kuruldu nam-ı şan'ı böylece Efendimiz'in yükseltilmiş oldu Ha, i̇şte inne ma'ar uslu yüsür dedi. Muapak zorlukla beraber vardır, yüsür ensubureden kolaylığında vardır. İnne ma'ar uslu yusra. Yine zorlukla beraber vardır yüsüra. Ve ne bir soru deseler? Qasemin elifwarish iler sun ma haseldebu el yüsür. Mesela ne yapmışlar? Müşüklere Efendimiz'i sıkıntıya sokmuşlar. Kalbine bir katılık bir sıkıntı vermişler. Baskı, şiddette baskı, yandı yapmalar üzerine sonra cenabettir yaptı işi ona kolaylaştırdı. Bir nasıl bir ve Allah Peygamberine yardım etmek suretiyle o efendimizin o zorluğunu kaldırmış oldu. Böylece her zorluğundan sonra da bir kolaylık meydana gelmiş oldu. Feyzatlarla minaslarla diye eğer namazı bitirirsen fançal yani dua. Onun arkasına duayı ekle. Yani aslında İslamiyet'te tatil durumu yoktur. Bir işi bitirdiğin zaman başka bir şey yönel. Yani bir işi bitirirse bir başka bir şey yönel manası. Yani namazını bitirdin. Hemen fağusat, ittevek fiddua. Arkasına duayı ekle, duayı yap. O inâ bir keferra tabarra. Rabbine de tasarru ve niyazda. Yanvarış ve yakarışta bulun Rabbine yanvar diyeceğinden bu şekilde ifade etmiş oluyor. Evet. Burada da bu ondan sonra Duhā suresi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim sureti ve Duhā. Duhā suresi Mekke'deki ikta ait. Bu da 12 ayetten ibare. Bu ne Keber sallallahu aleyhi ve sellem ahirya Fesennet tekbiri ahirya Bakta ki Bakta ki bu ayet sure gidince Keber sallallahu aleyhi ve sellem ahirya Bunun sonuna Efendimiz tekbiri ekledi. Allahu Ekber diye. Fesennet tekbiri ahirva Ondan sonra tekbirden sonra onun üzerine hafızlar veya Kur'an'ı hatmeden kimseler baştan başlayıp duha suresine gelince duha suresinden sonuna kadar her suresinin sonunda tekbiri var. Allah'a ibadet getiriruz. Bununla teveccühü, ve Allah, söylemek, duha'da itibaren tekkir getirmek ne olmuştur? Öylece sünnet olmuştur efendimizin sünnetlerinden olmuştur. Bu girişten sonra Bismillahirrahmanirrahim ve duha. Bu şu yemin olsun. Duha. E yani evet daha de gündüzün başlangıcını ve tübü, gündüzün tübünü ve neyi daha neye geceye izans eder, hatta bir salamayı Karanlığı Karanlığıyla beraber gündüzü kapladığında, yani karanlık çöktüğünde gün, kuşluk vaktine gündüzü ve karanlık çöktüğünde geceye yemin doğrusun ki. Ya yani burada Cenab-ı nasıl gider diyor? Mağved daha ke, kara kireyam. Ey Muhammed, Rabbin seni terk etmedi. Ha, mağvedağa göre Rabboğe, Rabbin seni terk etmedi ve maftala ve sana da kızmadı. Seni unutmadı, terk etmedi ve sana da kızmadı. Neden haza bu ayet iyi geliyor? bi kalan günlerinde, taahur Rahi anıod, 5-10 giren, vahiy vahiyin 15 gün gece günde muhmin gelmesi on gün gecikince bunun üzerine bunun üzerine bunun üzerine müşter diyorlar ki Muhammed'in Rabbi Muhammed'i unuttu ve onu terk etti Muhammed'in Rabbi onu unuttu terk etti vahiy biraz gecikince ki 15 geçine, gecikince bunu söylüyor ahiret ahiret ise neke, senin için daha hayır لِمَّا فِيهِ مِنَا كَرَامَةِ دِلَيْهِ لِكْ Senin için orada Rabb'ın yapmış olduğu birçok ikramlarından, lütuflardan dolayı, lütuflardan dolayı elbette ki ahiret senin için daha hayırlıdır. Neyden? مِنَ الْقُولَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan ilkinden, yani buradaki ilimciler dünyadan ahiret senin için daha hayırlıdır. وَلَسَوْفَ Lan kuvvetli tahtik edatı bildiriyor. Serefe eski gibi neyi diliyor da geleceğe için. Bu sebeple yolcu karar bu ki muaffak fi'l ahirete minel hayara ve atama cezile. Bu bulur rob insanlıkları da ahirette hediyeler, ikramlar ve lütuflar verecektir. Fe terda Allah verdiği insan razı olmaz mı ya? İnsan memnun olmaz mı? ya? Rabbim verecek ama sen de fethera meblook kalacaksın. قال رسول الله صلى الله e edile de ağda bu vaizun mütekellimleri ilahi'nin cevabı kesre nisbeten badem şeklidir. Yani burada müstet ve menfi, sonra menfi olarak da yani, oluştuğu olarak iki üstet cümle, iki de menfi cümle var. onu takip ediyorum. Ancak efendimizin aslında razı olması son ferdine kalınca mümin olan ümmetinin cehennemden çıkması nedir? Efendimizin razı olmasının en büyük şeyi o. En büyük razı olması ümmetinin cehennemden çıkmasıdır. Peygamberimizi en çok razı eden, memnun eden olay bu. Elen diyecek ki istifamun takrariyum vecedeki yani buradaki istifam edatı, sonra edatı işi yerleştirmek, sabit kılmak içindir. Elen diyecek ki yediğime Rabbim seni yetim bulmadın mı? Yani sen daha önceden yetim iyiydin. Yetim iyiydin. Yani bir fafti ebiyeke baban yoktu. Kable velâdedike doğmadan önce baban vefat etti. daha da ne öncesinde ne ne sonrasında baban yoktu. Baban yoktu. Ne oldu? Fe Allah, Allah seni sığındırdı. Bir ebu dâmmike ile ammikeye bir talib. Ne yaptı? Ebu Talib sana sahip çıktı. E, ebu Talib'e seni verdi. Onun himayesinden korumasına seni verdi. Böyle <gülüyor> de gayetle teşekkurum bu kaydettiğim şey. Yani ama en temele gir. Am min eş-şebiat. Yani sen şu anda sana gelmiş olan kanunlarda şey yaptın haberin var mıydı? Yok. Yani bu hakikatlardan da haberin var değilken fehada eya neye gideyim? Seni ne yaptı? İşte o kanunlara, şeriata, dine, hakikata hidayet etsenpte. Böyle de gayetle ve sen fakir idin, senin fakir olarak bulundun. Daha önceden de fakir idin, ama sen ne yaptı Allah'ınlar? Ana gibi mağara adı bir minen hanimeti bağırıyor. Gerek savaşlarda elde el elini hanimetiyle, gerek hasat haciji de zengin de hasat ile. Bunun dışındaki sebeplerle Allah sen ne yaptı? Fakir iken zengin kıldı, nimetlerini verdi. Ve finadi ise rey sertuna en kesedir arada bela günden enadina nefsiz. En büyük zenginlik <gülüyor> en büyük zenginlik fedaattır. Yani nefsinin zenginliğidir. Buna istiğna deniyor. İstiğna deniyor. Yani Allah'tan başkasına ihtiyaç duymama. Başkasına el açık minnet etmeme. En büyük zenginlik budur. Allah katılır. Evet. Fe emmer <gülüyor> yetiğime. Yetiğime gelince feda takar. Bir ahz maliyle maniyene bu hayr-ı Ona haksızlık yapma. Ne gidelim? Ona alakalı malun mülkümü veya buna benzer neyi varsa alaraktan ona haksızlıkla bulunma. وَاَمْ مَسَائِلَ فَلَا تَدْهَارُ İsteyen kimseye, dilenciye de, para isteyen hangi bir ihtiyacını dile getiren kimseye de تُزَجِلُوا <gülüyor> Fakirlerin fakirliğinden dolayı da onu taciz etme. Hınama, ayıplama. Hatta Efendimiz diyor, bir dilenci bat üstünde de gelse onu azarlamayın. Vermeseniz de azarlamayın. Yani bu ne demek şimdi? Yani zengin de olmuş olsa eğer yüz suyunu döküp isteyebiliyorsa ver verme ama azarlam. O o duruma düşmüşse zaten düşmüş daha düşecek durumuyor bir de sen azarlamana gerek yok. Ve Aman aman bin nimet var fikir. Arayken bin mübevbeti var ya Allah'ın senin üzerindeki Peygamberlik veya buna benzer vermiş olduğu nimetten dolayı gel. Fathiz o nimete fathis ed. Buna fathis nimet deniyor. O nimeti söyle, ah bir haber ver. 9 ve damînus aleyhisselam fe ibadet efkali ve ayetü bil fevasili. Yani burada bazı samimlerinde olmaması aslında bir olarak da Allah'ın Rabbimize vermiş olduğu nimetleri. cenab ne yapıyor? Burada sıralamış oluyor. Rabbim sana bunu vermedin mi? Bu nimetleri vermedin mi? Sen bu nimetlerle Rabbin bir etmedi mi? Yani efendimizin önceki haliyle sonraki halini dile getirerekten yani sen böyle idin, sen böyle iken seni Rabbin böyle yaptı diyerekten üzerindeki nimetini dile getirmiş oluyor. Ve son olarak da anlaşılıyor değil mi? Son olarak da Neil Suresi'ne geçelim. Suretü'l-Leyl Mekke'de ihtiva eden şuna ayet. Mekke'de nazil olmuş 21 ayettir. İsmi daima anlanır. Vel leyli sa'er geceye yemin olsun ki ne zaman isunu nekey şarabıyla topladı karanlığıyla kapladığında geceye yemin olsun ki günle maviyle sanayla da yerle gök arası yerle gök arasını kapladığında o kaplayan o geceye yemin olsun ki. Geçtiği diye de duha ve leyni izâ secâh. Orada da geçtiği gibi. Ve lehar izâ Gündüz Gündüz'e de yemin olsun. Ne zaman? İzâ tecellâ, tekşifu açıldığında ve zâhara ve zuhur edip ortaya çıktığında. Öğrenmesen mesela zuhur ne diyor? Zuhurlaması. Yani öğlen güneşin açığa çıktığı masından dolayı. Ve izâ fil mevdâliyle mücennedi zarfiyyeti vel âmin fiyat fiyerun kasem. Cenab-ı Hak orada bu iki şeye geceyle yemine, geceyle gündüze yemin etmiş oluyor. Ve o Rabbim ve ma halaka bir manaya min, maslariyeti min manası da buradaki ma, maslariyeti veya maslariyeti ve yavası da Allah ne yaptı? Erkeği de, dişi de yarattı. Yani Adem ve Havva, Adem ve Havva'ya ve Kürbü, Zeker'e ve Kürbü Nusa, her erkek bakanını Bilhassa 60 gün indenah zikre, evvel sakinallahü Aala fayhhusur bi teklimihi bin halfin la yutemuz zikrul zikr el Yani burada kadına aynı canaba özellikle. Yani her diyor ki biz mesaj canaba insanı yarattığını ifade ediyor. Burada bir de erkeği ve dişi de dişi de yarattığını canaba özellikle belirtiyor. Inne say. Muhakkak ve senin sahilin, amelin, yaptığın amel işlerin leşet de aynı aydır. Muhtelik değişiktir. Fe amirulü cennet bir ta'a ve amirulü linnar bir masiyeti. Nasıldır? Bakarsın bir cennetle ilgili bir amel yapar cennete gider, itaat etmekle cennete giderken bu sefer cehennemi netice veren günah işlemekle de cehenneme girmiş olur. Onun için insanın çalışmaları farklı farklı değişik değişiktir. Da Allah'tan, men ki o kimseye gelince, aha veriyor, hak Allah'ın hakkını veriyor Veren kimse. kimses. Ver de kalmam. Bu Allah'tan korkan kimseye gelince daha basit de tabii Müslüman. Hüsnai ne hüsna doğruyu yapıyor? Müslüman tasit neyken bilalahinullah filmlerini Her iki durumda da hayır, kelime tevhi tevhiydi de ne yapıyor? Tasit ediyor. kelime tevhiydi de söylüyor. İşte bu kişiye, o kelimeyi dev diye söyleyen kimseye fennü yasir vardır fe Ha biz ona ilçe deriz. Cenneti kolaylaştırırsınız. Ve amma nâbihire bi hakkillah ancak Allah'ın hakkını veren kimseye gelince. Ves-samâna ve Dedim Allah ihtiyacı yok. Sevaba da ihtiyacı yok. Cennete de ihtiyacı yok değil. İstinaf duyup kaçılan kimseye Allah muhtaç olmadığını söyleyen kimseye gelince Bekesle bilinçla ve, ve kelimeyi i tevhidi de tamamlayan kimseye gelince ne olur fe yusiruho nehihi bi biz ona cehenneme hazır ederiz yani cehenneme gitmeyi ona kolaylaştırır cehenneme cehenneme ona hazır ederiz vema buradaki ma nafi ile ve ma yunu anhu ma'luni za terinnare ve ma anhu yani o kimse ''Malından dolayı, zenginliğinden dolayı ihtiyacı yok.'' diyor. Cen Allah'a ihtiyacım yok diyor. Ona ihtiyacın olmadığını söylüyor. ''Hizâ Yani, kendisini Allah'a karşı muhtaç görmeyen, Allah'a karşı muhtaç görmeyen ve malına güvenen, malının çoğunluğundan dolayı malını verirken kurtarın, zihniyet ve düşüncesinde olan kimseye gelince işte o kimse ne yapmış oluyor? Hem kelimeyi i tevhidi yalanlamış ve cehennemdeki yerini de kendisine hazır etmiş oluyor. Nasılsa benim malım var, malımı veririm, kendimi cehennemden kurtarın diyerekten cehenneme girdiğinde malının kendisine fayda vermeyeceği o kimseyi de cenab burada tasvir etmiş oluyor. İnne aleyna, inne aleyna, evet, İnna aleyna derdüdar muhakkak ki üzerimizedir hidayet لَلْهُدٰهِ <gülüyor> yani تَبِّينِ تَلِيْفِ الْهُدٰهِ بِنْ تَلِيْفِ الْدَلَالَةِ hidayet yolunu sapıklık yolundan ayırmak için ayırmak için hidayet bize ayır yani full talep eder Allah hidayeti nasip eder نِيَتَ مَسْتَلَا اَبْرَلَا بِسْلُوكِ الْاَبْرِ وَنَهِيْنَا حَرْبِ اِلتِكَارِ السَّالِ yani birinci yol olan cennet yoluna giden işleri imtisal bir sardığınca biz ona cenneti kolaylaştırırız. Aynı zamanda günahı irtikam edip cehenneme netice edip şeyleri yaptığı zaman orada cehennemin yolunu göstermiş oluruz. Hidayet elimizde. Onların dalalete isteğiyle gitmesi, etikmesindeki cezae verecek de o bize aittir. Diyor Cenab-ı Hak. وَاِنَّ لَنْا لَاَخِرَةَ وَاِنَّ لَاَخِرَةَ وَاِنَّ لَا muhakkak bizim için vardır. لَاَخِرَةَ Ey dünya. Yani, ''Ulâ'' dememde geçti, birincisi de, ikincisi de. Yani şu, ''Femem taleba min hayrina ''Kim bizim dışımızda ahireti talep etmeyiz de, etmeyin de'' Ahiret de bizim içindir, dünya da bizim içindir. ''Ve illa lena lel ahirete vel Yani, kim bizim dışımızdakini talep ederse, yani dünya, onu da ona veririz. Haf haf fakat hakkında. Uzun oynarmış olur. Hata işlemiş olur. Eğer dünyayı talep ederse o zaman hata işlemiş olur. Fenzel Ha sizi uyarıyoruz. ey Sizi uyarıyoruz. Neyden? Nameteza. Yüzünüzü soy, soyup geçecek. Yüzünüze savrulan bir ateşten bir hasliyette tağilimden aslı maren tetelzâdan aslı bunun ve kurye bir subudiyane tetebakladu gibi, tetebakladu, tetebakladu okunduğu gibi birinci ta hasfedilmiş oluyor. Yoksa bunun da aslı tetelzâdır. Onun için birinci ter orada hasfedilmiş olmaktadır. Ha, fa ezet bunların terzâ, o üzeri sa alevleriyle saçılmış olan bir ateşte. Sizi inzhar ediyoruz. La yaslaha, o yetğullaha, o cehenneme ateşe girmez. İllem eşkak. Şakil olan, iman-ı şakil. Eşkia ve günahkar olan kimse ancak oraya girer. En nezi o günahkar kimse ki, kezzebe el-nebiyye, hem peygamberi yalanlıyor, ve tevella alim imani. Ve imandan da yüz çeviriyor. Yani iman etmiyor. Ve hazel-ı Bu hasır cümlesi, me'evbelu nitavri ta'ala. Veya bir vaadunu zarf edeyleme yaşar. <gülüyor> Dilediğinseye, <yani>. evet. Mesela şöyle: "İnna Allah la ya'firu engül <gülüyor> şakbiihi ve ya'firu vaadunu zarf Allah kendisine eş ve ortak koşulmanın dışında diğerinden dilediğini affeder. Ama Allah bir şeyi affetmiyor. Kendisine eş ve ortak koşum. Dışında, Onun dışındaki nişanıya bağlıyor, dileme Dilemesine bağlıyor. Fi kuru murabbes ve Böylece o kimse ne yapmış olur? Ebedi olaraktan cehennemde o imkânından dolayı kalmış olur. Ve seyit Cennep O'ha. Allah ne yapar? Yuhye bodu anha. O cehennemden uzaklaştırır. Kaçı, kaçıttırır. Kimi? El-etqa bimâna et-takiye. Günahtan sakınan kimseyi. Elbizce o günahtan sakınan kimse ne yapıyor? Yuhdi mâlevu. Malını veriyor. Yetezek ya. Aynı zamanda malını hem bereketlendiriyor, ben içindeki günahlardan arındırıyor. Temizliyor. Müzek diyen bir imanallahı hala Allah'ın vezinde ne yapıyor? kılıyor. Ne yaparak? Bir la Gösteriş ve yalıtlık yapmadan, böbürlenme yapmadan, başa katmadan ne yapıyor? Allah'ın hakkı olan zekatı veriyor, mamun temizliyor. Efirbur zakiyen imanallahı. Bahsa ruzunu ki sıddık Radiyallahu anha, "Lem beştera Bilal'en me'azze fara limaniye." Ha ve artık o. Bu bundan sonra gitmiş. Hani bildiğiniz gibi Bilal-i Habeşi sahib tarafından çöle yatırılıyor. Eziyet ediliyor. Oradan Hz. Ebubekir geçiyor. "Bunu satıyor musun?" diyor. O da almasın diye on katına fazlasına söylüyor. Bilal Hazreti Hilali Hazreti Ebubekir satın alıyor ve onu azat ediyor onu azalt ediyor. Adam düşman oluyormuş. Çünkü hani düşün bir araba, on milyarlık arabaya sen yüz milyar isteyene alır mısın? Onu, anfız. On katı. On milyar etmeyen arama yüz milyar. Ama Hazreti Ebu Bekir onun değerini biliyor. İman etmiş ya. Onu alıyor ve azalt ediyor. Fekânet rüffar <gülüyor> innama fûle zâlike liyedir kânet lehu inda'ı demek ki ilanında olan bir kimse için rüffar konuda şaşırıyor. Yani nasıl Allah'a ayırt edilir. Yani anlayacak. فَنَزَتُونَ وَمَعْلِ اَحْدٍ لَمِنْ نِمَةٍ اِلَّا كُلِّ فَعَلِ ذَٰلِكَ هَا ha كُلِّ فَعَلِ ذَٰلِكَ Yani herhangi bir kimse herhangi bir kimse yanında ödeyecek bir şeyi ödeyecek herhangi bir şeyi olan nezdinde وَمَعْلِ اَحْدٍ لَمِنْ نِمَةٍ اِلَّا Yani nimetten kendi nezdinde olmuş olan kimse illet, illet tira ve şabdilala. yani ancak bunu kim yapar? Ancak bunu Allah'ı rızasını talep etmiş olan bir kimse yapar. Onun dışındaki bir kimsenin bunu yapması elbette mümkün değildir. Burada cümleyi bir bütünlük içerisinde olması için ben size şu şekilde onu ifade edeyim. Ayet-i kimseye karşılık bekleyecek bekleyerek iyilik yapmaz. Bu hiç kimseye karşı bekleyerek yani onun hani karşılığını ağ ve şey dedi ya riaidir. Bunu herhangi bir şey bir kimseden bir bedel, bir ücret, bir karşılık beklemeden bunu yapar. Yani çünkü onlar şişiriyor ya. Bileni on katı fiyata alıp niye satıyor diyeyim. Aslında bir be beklentisi tensim var. Ha yo. İşte vebali hadiminle memlezi. Ondan ödenecek herhangi bir bedel karşılığında bunu yapmıyor. Peki neyin için yapıyor? İlla tıkaatü cırabi aya. Lakin faalız var lakin bunu yapıyorum İlla tıkaatü cırabi Yüce olan Rabbisini rızasını talep etmek, isteklerini almak amacıyla memnun etmek. Ey Tarbiyesi var <gülüyor> Allah'ın savabı, talep etmek amacıyla bunu yapıyor. He, ne olacak peki bunu yapınca? Allah <gülüyor> Ve cennette de bu yaptığı sevabını razı olmuş, memnun olmuş olaraktan elbette ki görecek, bulacak, kendisine verilecektir. Ve âyetü ünleş gibi men faale misle faale bu radıyallahu anhı feyabudu animlâli ve yasağabı. Kim de Hz. Ebû Bekir gibi onun yaptığı gibi bunu yaparsa o da sevab kazanır ve kim de böylece o kişi yapmış olur ki annemden uzaklaşmış olur, cennete yaklaşmış olur. Cehennemden uzaklaşmış, olmuş. Bugün tersi bu kadar. Hayır, Eyvah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.